Her ne olursa olsun, bu muameleler ispat ediyor ki, Bediüzzaman'ın muhakeme olunduğu, mahkemeye sevk edildiği tarihlerde, gizli dinsizler, ifsat komiteleri faaliyette Mahkeme eliyle mahkum edemedikleri ve davasına mani olamadıkları Said Nursi'ye, insafsızca iftiralarda, yalan propagandalarda bulunacaktılar ve bulundular. Bu elin vaziyeti gören her insaf sahibi, onun mustakim bir din adamı,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 onun bilmesi ve iftihatı kafiidir. Ehli Kemal büyük zatlar daima kendilerini etmişler. Hem baki bir alemde hakikatlar bütün çıplaklığıyla ortaya döküleceğine göre ne için Risale-i Nur'un meziyetleri ilahi inayet ve ikramlar çoklukla zikredilmiş. Said Nursi'nin Hizmeti Kur'aniyesi esnasında mazhar olduğu harika muvaffakiyet ve kemalat beyan edilmiş.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 Risale-i Nur'la dinsizliğe ve İslamiyet aleyhindeki cereyanlara karşı giriştiği Kur'an ve iman hizmetinde çok yardımcılara, hükümet ve milletçe teşvik ve müzaherete muhtaçken, bir akiz çeşitli iftira, tezvir ve idhamlarla hapse sürülmek, eserlerini imha etmek, halkı kendinden soğutmak için aleyhimde türlü isnaflar yapılmıştır. Elbette hak bildiği mesleğini, Kur'an'ın şerefine,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 Âlim İslam ve insaniyete doğmaya başlayan İslami saadet'in fecr-i sadıkını gösterdi. Elhamdülillahi rabbil Alemin. Bu suretle alel usul 20 sene tahsili lazım gelen ulum ve fünunun zübde ve hülasasını 3 ayda tahsil ve ifmal etmiştir. Bunun üzerine hocalarının hangi ilim tabına muvafık olduğu sualine cevaben, ben bu ilimleri birbirinden tefrik edemiyorum. Ya hepsini biliyorum ve yahut hiçbirisini bilmiyorum der.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 Ali Suran namındaki zat kendilerinden ders almaya başladı. Molla Fetullah pekala zekada harikasınız. Fakat hıfsınız nasıldır? Makamat-ı Haririye'den bir satırını iki defa okumakla hıfz edebilir misiniz diyerek kitabı uzatır. Molla Said alarak bir yaprağını bir defa okumakla hıfzedip ve okudu. Molla Fetullah zeka ile hıfsın ifrat derecede bir kimsede tecemmuu nadirdir diyerek hayatta kaldı. Bediüzzaman zaman oradayken Cem'ul Cevami kitabını günde bir iki saat iştigal etmek üzere bir haftada hıfz etti. Bunun üzerine Molla Fatullah şu kelamı söyleyerek kitabın üzerine yazdı. Kat <gülüyor> cem'a fi hıfsihî Cem'ul Cevami cem'ahu fi cumiatin. Cem'ul Cevami kitabının tamamını bir cumada hıfsında cem etmiştir.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 Bunun esas sebebi ise, geceleyin adet edindiğim, bir de şerifi terk ettiğimdir. İşte alemin ruhu bu hakikata temas etmişse de, tamamını kavrayamayarak, ismini bilemeyip, şu ile hatayı isimlendirmişler cevabını verir. Şirvan'da bulunduğu sırada Siirt civarında birisi gelerek, ''Aman efendim, Sirt'e bir çocuk gelmiş. Kendisi 14-15 yaşında. Umum ulemayı izan etti.''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 Şeyh Abdülkadir Geylani Kudüs'e Ruhu Hazretlerini rüyasında görür. Geylani Hazretleri Kudüs'e Ruhu kendisine hitaben, Molla Said, Miran aşireti reisi Mustafa Paşa'ya gidiniz ve kendisini tariki hidayete davet ediniz. Yaptığı zulümden vazgeçerek namaza ve emr marufa müdavim olmasını tavsiye ediniz. Aksi takdirde öldürünüz. Molla Said bu rüyayı görür görmez hemen tedarikini yaparak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 Allah Said sana söyledim ya, onun için geldim der. Mustafa Paşa çadırın direğinde asılı bulunan Said'in kılıcına işaret ederek, bu pis kılıçlanı ve bir zaman kılıç kesmez, el keser cevabında bulunur. Mustafa Paşa tekrar dışarıya çıkarak biraz gezindikten sonra içeriye girer ve bir zaman'a benim cezirede çok alimlerim var. Eğer hepsini izam edebilirsen senin dediğini yaparım. Eğer izam edemezsen seni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 Bu hareketinin tahdit olunmasını sevmez... ...her halinde, her hareketinde... ...gayet serbest olmasını alcı eder... ...ve daima ben hürriyet ve serbestiyetimi... ...hiçbir keyfi kanunla... ...tahdit ettirmem derdi. Bunun içindir ki... ...ilk İstanbul'a teşriflerinde... ...yine her kayıttan uzak kalmakta ısrar etmiş... ...ve hayatının bütün safhalarında... ...bu vaziyet müşahede edilmiştir. Ondaki bu serbestiyet... ...ve hürriyet aşkı... ...hayatının yarısından sonra...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 Bir gün kitapları görür ve Tahir Paşa'nın bunlardan sual terkip ettiğini anlayarak az bir zamanda kitapların muhtevasını elde eder. O zamanda en büyük gaye ve düşüncesi Mısır'daki Cami-ül Ezher'e mukabil Bitlis ve Vanda medreset Zehra isminde bir darülfünün vücuda getirmekti. Bu teşebbüsünü kuvveden fiile çıkarmak niyetinde olup bunu tasarlıyordu. Vanda yaz zamanlarını Başit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 Vanda bulunduğu 15 sene müddet içerisinde hıfsına aldığı 80'den ziyade kitabı ezbere devrettiği gibi alem-i İslam'ın hazırda durumu hakkında da gerekli her türlü malumatı elde eder. Nazırsız bir Allah'a olan bir zaman, daha genç yaşında görünen müstesna zeka ve ilminden de anlaşıldığı gibi sair emsalleri tevkinde kendisine ayrıca Hikmet-i Kur'aniye halin edilmişti.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 Belki daha ziyade olarak halis ve muhlis idi. Tasannu ve tekellüften katiyen hoşlanmazdı. İstanbul'daki ikanetgahının kapısında şöyle bir levha asılıydı. Burada her müşkül halledilir. Her suale cevap verilir fakat sual sorulmaz. Haşi iki. Burada şunu ilaveten beyan etmek icap eder ki, Sayit Nursi'nin hayatının son 30-40 senesinde din İslam'a,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 Bazen at üzerinde, bazen de sipele girdikleri zaman, kendisi söylüyor, mollu Habib de yazıyordu. İşarat-ül büyük bir kısmı bu vaziyette tehlif edilmiştir. Bu harika tefsirin başındaki ifadeyi i meramı, tefsir hakkında bir derece malumat vermesi itibarıyla aynen ediyoruz Haşiye, tenbih, bu işarat-ül tefsiri, eski harbi umuminin birinci senesinde cephe-i mehasız olarak,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 Başkaların anlamalarını düşünmüyordu. Salisen, eski sayet en dakik ve en ince olan Naz mı Kur'an'da, icazlı olan iğercazı beyan ettiği için kısa ve ince düşmüştür. Fakat şimdi ise yeni sayet nazarıyla mütalaa ettim elhak. Eski sayedin bütün hatiyyatı beraber, şu tefsirdeki tepkiyatı ilmiyesi onun bir şaheseridir. Yazıldığı vakit daima şehit olmaya hazırlandığı için halis bir niyetle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 Beraberindeki 300 gönüllüyü rast geldikleri toplara birer ikişer taksim edip Bitlis'e gönderir. Kendisi de ilerleyerek topları birer birer kurtarıp en son topu da üç arkadaşıyla birlikte ele geçirir. Bu şekilde 30 topun Bitlis'e gelmesini temin eder. O toplarla 3-4 gün asker ve gönüllüler düşmana mukabele edip bütün ahali ve cihazat ve manlar kurtulur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 Bediüzzaman'ın Zaman'ın akıllara hayret veren bir seçkisi. Ehli Sünnet Mecmuası'nın 15 teşrini evvel 948 tarihinin sahasında neşredilmiştir. Ehli Sünnet gazetesi sahibi avukat bir zatın makalesidir. Ben 1. Cihan Harbi'nde Bitlis mevkimle yaralı olarak esir olurken Bedü'z da o gün esir düşmüştü. O Sibirya'ya gönderilmiş, en büyük esirler kampındaydı. Ben Bakü'nün Mangün Adası'nda idim.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 Belli zaman iki buçuk sene kadar Sibirya taraflarında esarette kalır. Bütün hayatını fi seviyil Kur'an'a, İslamiyete, Sünnet seniye'nin ihyasına hasır ve vakfeden bu fedakarı İslam buralarda da katiyen yan boşdurmaz. İçerisinde bulunduğu muhiyeti tenbir ve irşad için çalışır. Bu müddet içinde kendisiyle beraber esarette bulunan zabitlere dersler veriyordu. Bir gün 90 zabit arkadaşına ders verdiği sırada,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 Maişetçe neden bu kadar muhtesit yaşıyorsun diyenlere cevaben, ben sevada azama tabi olmak isterim. Sevada azam ise bu kadar tedarik edebilir. Ben akalliyeti müsrifeye tabi olmak istemem demişlerdir. Darül Hikmet'ten aldığı maaştan miktar zarureti ayırdıktan sonra, mütebakisini bana vererek hıfz etlerdi. Ben de bir sene zarfımdaki,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 şart Darül ül tesisi için uğraşmaktan katiyen geri durmadır. Bir gün mevuslar heyetine der, bütün hayatımda bu darülfenunu fünunu takip ediyorum. Sultan Reşat ve iddihatçılar 20 bin altın lira verdiler. Siz de o kadar ilave ediniz. O zaman 150.000 bin banknot vermeye karar verdiler. Bunun üzerine bunu mevuslar imza etmelidirler der. Bazı mevuslar diyorlar ki, yalnız sen medrese usulüyle,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 Müslümanlığın mahvolduğu kanaatına varmışlardı. İşte Bediül zaman. ilahi kudretin tecellisiyle ve ihsanıyla böyle en elzem bir vakitte dine ravaç verebilecek bir teşekkülün zuhuru dolayısıyla ve kendisi de beraber çalışmak ümidiyle Ankara'ya gelmişti. Avni ilahi ve mucize-i ile düşman taarruzlarını def eden ve milletin idaresinin başına geçen yeni hükümet-i cumhuriyede doğrudan doğruya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 yazı din düşmanları tarafından rapor tanzim ettiriliyor ve burada da ucra bir köşede mahrumiyetler, kimsesizlik ve burada hayatı içinde kendi kendine ölür gider düşüncesiyle dağlar arasında tenha bir yer olan İsparta vilayetine bağırlı, Barla nahyesine gönderilmeye karar veriliyor. Bediy zamanı Sait Nursi Burdur'da iken, bir gün o zamanın erkanı Harbiye Umumiye Risi Mareşal Fazıl Çakmak Burdur'a geliyor.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 ...çok muazzam bir galibi getirdi Zira o pek dehşetli dinsizlik devrinde. Hakiki bir tek dini eser bile yazdırılmıyordu. Bin adamları susturulup yok edilmeye çalışılıyordu. Dinsizler Bediüzzaman'ı yok edememişler. Uyuşmuş kalp ve akılları ihtizaza getiren... ...İslami ve imani neşriyatına mani olamamışlardı. Bediüzzaman'ın yaptığı bu dini neşriyat... 25 senelik eşedli zulüm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 ve beşeriyete yol gösteren rehberi ekmelidir. Ve hem Risale-i Nur, Kur'an'ın elmas bir kılıcıdır ki zaman ve zemin ve fiiliyat bunu kat'iyetle ispat etmiş ve gözlere göstermiştir. İşte öyle elim ve feci ve dehşetli bir devri ihnaş eden dinsizlerin icraatı olan pek ağır şartlar dahilinde Bediüzzaman'ın inayeti hakla teyitle muvaffak olduğu Risale-i Nur eserleri, dinsizliğin istilasına karşı yıkılması hayrı kabil olan muazzam ve muhteşem bir set teşkil etmiştir. Risale-i Nur maddi yünlük, tabii yünlük gibi dine muharız felsefenin muhal, batıl ve mümtenî olduğunu cerh edilmez dürhanlarla, akli, mantıki delillerle ispat ederek en dinsiz filozofları dahi izan etmiştir. Küfür mutlakı mağlubiyete dûçar etmiş, dinsizliğin istilasını durdurmuştur.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 Ve bu hakikat-ı kübrayı bütün dünyaya ilan etmek ve ölünceye kadar onu okumak ve ona hizmet etmek gayesini azmetmişlerdir. Evet Türk milletini ve bu vatan ahalisini ve alem İslam'ı ebede kadar şerefle yaşatacak ve mazide olduğu gibi istikbalde de tarihin altın sayfaları var. Kur'an ve İslamiyet hizmetinde alem İslam'ın piştarı ve nanbar kumandanı olarak kaydettirecek,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 taht-ı riyasetinde cehalet gayyasından kurtulmuş ve kurtulacaktır. Felsefe ve hikmetin içerisinde görünen fazilet, menfaat-ı umumiyye vs. gibi insani esaslar ise, güneşin doğmasıyla ondan yayılan ve aydınlanan gece aleminin nurları gibi, nöbüvvet güneşinin tülüğü, beşeriyetin fikir ve kalplerinde akisler ve lemalar husule getirmiş olmasındandır. Hakikatlı felsefe ve hikmetin,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 Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları, uyanınız. Alemi İslam'ın feci sadıkında gaflette bulunmak, katiyen akıl kârı değil. Yine Alemi İslam'ın intibahında rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için Kur'an'ın ve imanın nuruyla münevver olarak İslamiyet'in terbiyesiyle tükembel edip,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 Tehlif ve neşretli 130 parça Risale-i Nur eserleriyle belir bir hatip olarak Anadolu Mescidinde ve alemi İslam Camii'nde konuşuyor. Ehli İslam'a Kur'an'dan aldığı dersini tekrar ediyor. Güya zaman Said Nursi, 14. Asr-ı Muhammedi'nin ve 20. asr Miladi'nin minaresinin tepesinde durup muasırları olan Ehl-i İslam ve insaniyete bağırıyor.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 25-30 sene evvel tehlif ettiği bir eseri tahsih ederken aslına bakmaz. Yazılan risaleleri etraf köylerden ve kazalardan gelenler büyük bir merak ve alıp gidiyorlar ve el yazısıyla diyorlardı. Üstad verdiği zaman, Kur'an'dan başka hiçbir kitaba müracaat etmeden ve tehlifat zamanında yanında hiçbir kitap bulunmadan Nur Risalelerini tehlif etmiştir. Merhum Mehmet Akif'in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 Dinsizliğin şaşalı taarruzlarına, pantanalı yaygaralarına, zulümlerine, hapislerine, üstatları gibi kıymet vermeden, korkmadan, lüzumunda canlarını, mallarını, evlat ve eyyallerine dahi çekinmeden, Risale-i Nur'la iman ve İslamiyet'e hizmet uğrunda feda etmişlerdir. Nur talebeleri tek bir şey gaye edilmiştir. İmanlarını kurtarmak niyetiyle Risale-i Nur'u okumak ve Rıza-i için iman ve İslamiyet'e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 Eksevi hanımların böyle olmasını Rahman ki ilahiden kuvvetle itikat ve ümit ve niyaz ediyoruz. Basiletli Nur aşırileri 35 sene evvel Risale-i Nur'daki yüksek hakikatları görmüş, Rakusiy dersleri almış ve o zamandan beri iflas ve sadakatla gizli bin düşmanlarına göğüs gelmiştir. Nur kahramanlarının haneleri müteabit defalar arandı.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 bir müddet yalnız olarak orada kalırdı. Bulundukları dağ hayli yüksekti. Barla, dershane-i nuriyesinin önündeki çınar ağacının tepesindeki kulübeciği gibi, çam dağının en yüksek tepesinde olan iki büyük ağaç üzerinde, dershane-i nuriye manasında birer menzili vardı. Bu çam ve katran ağaçlarının tepelerinde, Risale-i ile meşgul oluyordu. Hem ekser zamanlar,